Kafirin kabrini ziyaret ettiği zaman ne yapmaz? Kafire bu selam vermez, dua da okumaz. Bilakis kafiri neyle müjdeler? Kabrini ce cehennemle müjdeler, ateşle müjdeler. Der ki senin gideceğin yer cehennemdir der. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle emre Bir hadis var, hadiste diyor ki Sa'd ibn Nabi vakıca Arabi'yun sallallahu aleyhi ve sellem. Bir bedevi adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Diyor ki Peygamber aleyhissalama inne abi kana rahime ve kana kana soruyor diyor ki benim babam iyi bir adamdı. Akraba ziyaretinde bulunurdu. Şöyle şöyle şöyle bir insandı. Şu an benim babam nerede? Aleyhissalama diyor ki finnar Ateşte. فَكَأَنَّ الْاَعْرَابِ يَوَجَدَ مِنْ ذَٰلِكِ Bedevi adam da ne yapıyor bu adam? Peygamber aleyhissalatü vesselamın vermiş olduğu bu cevaptan yani cevap ağır geliyor. Babası ateşte. Tabi Peygamber aleyhissalatü Vesselam da soruyor. Senin baban nerede? Tabii bazı bazıları da Diyor ki benim babam da ateşte. Sonra aleyhissalatü vesselam diyor ki Haysu mararta bir mararta kabrin kafirin bir kabri kafirin fabeshirhu bin binler. Kafir olan bir kabre geçtiğin zaman, kafir olan bir kabrin yanından geçtiğin zaman onu ne yap? Ateşle müjdele diyor bu Arabiye. Bu bedevi adama peygamber aleyhisselam. قال فاسلم الاعرابي بعد. Bu bedevi adam, bu bedevi adam Müslüman oluyor. Ve diyor ki Lakat kellefeni Rasulullah <gülüyor> ﷺ aleyhi Allahü Eşşadüllah ﷺ diyor bana öyle bir sorumluluk yükledi ki öyle yorucu bir yük yükledi ki ma meratu bi kabri kafirin illa beşer tuhbinler. Kafir olan bir adamın kabrinden her geçtiğimde ne yaptım diyor o kabrideki o adamı kafiri ateşlen cehennemden müjdeledim. Demek ki bu da. Ne yapılabilir? Bu de yani uygulanabilir. Ka kafir olan bir kabirden geçtiğin zaman <gülüyor> ne yaparsın? Onu cehennemle müjdelersin, ateşle müjdelersin. Ey bu kabirde yatan kafir adam! Senin gideceğin yer ateştir diye ne yaparsın? Söylesin. Diğer bir mesele kabirler arasında ayakkabıyla yürüme meselesi kabirlere girdiğin zaman, mezarlara girdiğin zaman, kabristana girdiğin zaman e, sünnet olan insanın ayakkabılarını ne yapması? Çıkarmasıdır. Daha önceki bahislerde hatırlarsanız hadis gelmişti. O hadis yine Şakalbani tekrarlıyor. Diyor ki Aleyhissalatü Vesselam Beşir İbnil Hasasiye radıyallahu anh diyor ki Peygamber Aleyhissalatü Vesselam'la birlikte yok Müslümanların Mezarlığında yürüyorduk. Beraber geziyorduk peygamberimize Dolaşıyorlar yani kabir ziyaretindeler. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle bir baktı diyor. Bir adam gördü. O da diyor kabirler arasında yürüyor. Bir de baktı ki adamın ayağında iki tane ayakkabı var. Aleyhissalatü vesselam sesleniyor. Ya sahibi sibdiyeteyn. Sibdiye Yünlü ayakkabı. Yani kıllı ayakkabı. İçinde yün olan ayakkabı. Aleyhisselam, "Ey diyor, ey bu ayakkabıları giyen adam. Alqı sibtiyateyk." <gülüyor> Ayandaki de ayakkabıları çıkar. "Felamma arafa er-racul Rasulullah sallallahu aleyhi Diyor ki sahabe bu adam ayanda ayakkabılarla kabirler arasında gezen bu adam, peygamberimizin sözün sahibi olan kişinin peygamberimizin olduğunu görünce hemen diyor ayakkabılarını ne yaptı? Çıkardı. Ayakkabılarını çıkardı ferma ve ayakkabılarını alarak attı. Hafız İbn Hacer diyor ki, rahimehullah fetul de bu hadis diyor, kabirler arasında ayakkabılarla yürümenin mekruh olduğuna nedir işaret eder delildir. Tabii biliyorsunuz İbn Hazm <gülüyor> Allah'a rahmet eylesin, ee, rahimehullah eee İbn Hazım, Zahiri. Yani hadisleri olduğu gibi küt diye alıyor. Mesela. O diyor ki sadece diyor kabirler arasında, kabirlere gittiğiniz zaman, mezarlığa gittiğiniz zaman bu tür ayakkabı, sipti yeteyn yani tüylü, kıllı ayakkabı olursa diyor şeydir. Caiz değildir. Haramdır. Yoksa başka bu ayakkabı olsa, kinetik, nike olursa yürüyebilirsin yani. Bu da zahirilik. Bu da ne? Zahirilik. Evet. Şeyh al Allah diyor ki buradaki diyor nehi nehiden maksat bana gözüken tarafıyla diyor ihtiramul mevta o mezarda ölülere nedir? sayfı içindir. Aynı ne gibi? O mezarın üstüne oturmamak gibi. Yani ayakkabıyla yürümemek yürümenin yasaklandığı, nehy edildiği şey mesela. İhtiram içindir diyor. Saygı içindir. Aynı kabirlerin üzerine oturmamak babında olduğu gibi. Diyor ki Ebu Davud, Ahmet İbn Ambel'le alakalı, ra'aytu Ahmet iza tabi al cenaze fekaru ve minel makabir kala'na diyor ki Ebu Davud Ahmet İbn Ambel'i diyor gördüm ki mezarlığa girerken yaklaştığında ne vardı? Ayakkabılarını çıkarırdı. Bugün de Mesela Suudi Arabistan'a gittiğiniz zaman ee, Bakı mezarlığına biliyorsunuz beş vakit cenaze taşınıyor. Koştura koştur insanlar götürüyorlar. Onun da hatırlarsanız sünnet olduğunu söylemiştik. Hızlı yürümenin gitmenin. Bakı mezarlığından girdiğinde insanlar birçoğu ne yapıyor? Terliklerini çıkarıyorlar. Kenara sağa sola atıyorlar. O şekilde giriyorlar. Çünkü toplumda olmuş? Bu sünnet yerleşmiş. Artık insanlar onu ne yapıyor biliyor. Kimisi sünnet olduğunu bilerek yapıyor, kimisi de babadan, atadan öyle görmüş, o şekilde uyguluyor. Ama önemli olan bu sünnet yaşanıyor. Ama bizim Türkiye'ye baktığınız zaman, mezarlıklar zaten piknik gibi. İnsanlar ne yapıyorlar utanmasalar mangalla girip orada ne yapacaklar? mangal yapacaklar. Ağaçlar dikilmiş, her taraf yenmeşil. Duvarlarla çevrilmiş. Mermerlerle yükseltilmiş değil mi? <gülüyor> evet. Tabi resim koyuluyor, kamera koyuluyor. Evet, diğer bir ee, mesele, Şeytan diyor ki: "Vale yırşrağ Kabirlerin üzerine ne yapılmaz? Çelenk tarzı, e, gül tarzı, reyhan tarzı, çiçekler. yani kokulu çiçekler ne yapılmaz? Konulmaz diyor. Yani çiçekler konulmaz kabul edin. Hatta e, burada İbn Ömer radıyallahu anhumanın bir sözünü naklediyor Şakir bende Ola diyor ki İbn -i Ömer her bidat dalalettir. İdin de buraya abi İbn Ömer diyor ki her bidat sapıklıktır. Velev ki insanlar onu ne görse bile hasene görse bile velev ki insanlar onu güzel görse bile. Anladık mı? İbn Ömer ne diyor? Şakır abi. Ne diyor İbni Ömer? Her bidat delalet delalette sapıklıktır. İbni Ömer i ödemedi. Sapıklıktır. Her bidat dalalettir. dalalettir. Evet. Devamı ne sözün? İnsanlar iyi görse bile. İnsanlar onu i̇yi görse, iyi, görse. iyi görse bile. Güzel görse bile. Yani ne zararı var deseler? Yani din adına yapılan, din adına sonradan çıkarılan her şey sapıklıktır. Dalalettir. Ve رَآهَ النَّاسُ حَسَنَةً Velev ki insanlar onu ne görse bile bidat-i hasene görse bile tamam anladık mı? İbn-i İbn İbn Ömer radıyallahu anhuma böyle söylüyor. Artık siz bu bu, bu nerede geçiyor? İbn-i bunu söylüyor. İbn-i rivayet ediyor. İbane adlı kitabında. lâleka Sünne kitabında söylüyor. Şekalban Alban diyor ki bunun senedi nedir? Sahihtir. El-Herevi Kelam da söylüyor bunu. Ancak o yani merfu olarak nakletmiş. Şekalbani al Rahimullah diyor ki Çakir abi, merfu olarak bu değil de mevkuf olarak sahihtir. Yani İbn-i olarak. Her bidat dalalettir. İnsanlar onu güzel görse bile. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı gelip kabirlere çiçekler, çenekler koydu mu? Koymadılar. O dönemde din olmayan şey, bu dönemde de ne olmaz? Din olamaz. İşte bugün dediği gibi Çakır abinin insanlar Mevlid kandili kutluyor. Bugün burada vatan caddesinde bir adam gördü beni. Selam verdi. Hacı abi dedi selamun aleyküm aleyküm selam. Dedi, kandili mübarek olsun. Dedim ki ben de dedim ne kandili hayır dedim Mevlid kandili. Dedim bu kandili peygamberimiz kutlamış mı? Yok. Sahabeler kutlamış mı? Yok. Dedim niye biz kutluyoruz? Tabi o da çok ilginç bir şey verdi, aslında yani komik gibi geliyor ama halbuki aslında işler acısı. Diyor ki, dedi ki, aynen bu şekilde söyledi yani, az önce yani şeyden önce, akşam namazından önce dedi ki ya hoca abi dedi Hıristiyanlar kendi peygamberlerinin doğum gününü kutluyor da biz niye kutlamayalım <gülüyor> yani. O kadar çok hadisler var ki Peygamber Aleyhisselam söyledi. Yahudi varlıklara uymayın, onlara benzemeyin diye, değil mi? Yani işte insanlara doğru din öğretilmediği zaman, bidatlerin ne kadar tehlikeli olduğu öğretilmediği zaman durum bu şekilde alabiliyor. Bakın bugün herkes namaz kılan, kılmayan birbirlere <gülüyor> camileri akın ediyor, koşuyorlar, kandilleri, evet. Ama bunlara söylenecek en güzel söz nedir? Şeyh en güzel söz İbn Ömer'in söylediği Abdullah ibn Ömer. Ömer ibn Hattab'ın oğlu. Kullu bid'atin dalale. Ve lev ra'ahennâsu hasene. Her bid'at dalalettir. Velev ki insanlar onu hasene görse, iyi görse. Tabi bu da Ahmet Şakir, Mısırlı bir alim. Çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki maalesef diyor, Hristiyanları taklit etmek adına, Müslümanlar da bugün diyor, gidip ne yapıyorlar artık kabirlere çiçekler bırakıyorlar. Çelenkler bırakıyorlar. Hatta diyor kalkıp diyor kabrin önünde selam duruyorlar. Boyun büküyorlar. Bu diyor Müslümanların arasında yayıldığı kadar artık diyor resmi protokollerde bile yapılan bir hal oldu yani. Bakıyorsun gidiyor Müslüman bir ülkenin lideri diyor. Kalkıyor gidiyor diyor, bir ülkeyi ziyaret ettiği zaman diyor. Her ülkede meçhul asker anıtları var biliyorsunuz. Arap ülkelerinde de var. Bilmiyorum. Türkiye'de bunun ismi nedir? Var mıdır? Ne deniyor ona? Meçhul asker var mı Türkiye'de? Yani. He, böyle anıt var. Oralara geliniyor. Oralarda ne yapılıyor? Devlet reisleri çenekler koyuyor, çiçekler koyuyor. Orada şey yapıyorlar. Ondan sonra diyor ki maalesef diyor bu diyor Avrupalılara, Batılılara uymanın diyor bir sonucu. Buna diyor, alimler de artık inkar etmez oldular bunları. Halbuki yani ilim ehlinin, alimlerin çıkıp ne yapması lazım? İlla selef olmasına gerek yok bunu inkar etmek için adamı, değil mi? Yani dindar olan bir adam da, Sofi'de olsa çıkıp demesi lazım, ya siz ne yapıyorsunuz? Bu Hristiyanların kiliselerinde yaptığı bir şey değil mi bu yani? Çelengi getiriyorsun, koyuyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Hatta diyor, maalesef diyor, bırakın diyor, alimlerin bu tür şeyleri inkar etmesini. Kendileri diyor, bu bidatleri ne haber oldular? Kastik eder, yapar oldular diyor. Hatta diyor bazı Müslüman ülkelerde vakıflar yapıldı diyor. Öğren kişilerin kabirlerine çiçek koyma vakıflar yani. Adam para ayırmış. Buranın vakıfından alınan para ne sarf edilsin? Bu kabirlere çiçek koymaya sarf edilsin. Ve kullu hadi bida'un ve münkerât la asrâ lehâ din. Ahmet Şarkı'da diyor ki bunların hepsi idattir, münker olan davranışlardır. Dinde bunların aslı yoktur. Böyle la senede la ve sünne. Kitap ve sünnetten bunların hiçbir delili yoktur. Vacipü alâ ehli ilmi en ruha ilim ehlinin. Bunları ne yapması lazım? İnkar etmesi lazım. Ve diyor bu kötü adetleri halkın arasında yayılmış bu kötü adetleri de ortadan kaldırmaları lazım. Evet. Bu şekilde kitabın başka bir bölümünü bitirmiş olduk. Yeni bölümümüz Ma yahrumu indel kubur. Kabirlerde yapılması haram olan davranışlar nelerdir? Bu baptan sonra da ol cenayiz gelecek. Cenazelerde işlenen bidatler. Ondan sonra da zaten kitabımız bitecek. Nedir haram olan şeyler? Kabirlerde ezzebhu ve nahru. Ne demek ezzebhu ve nahru? Kabirlerde kurban kesmek haramdır. Ama şirk de olabilir. Şeyh Albani o şimdi tembih edecek. <gülüyor> Hadiste diyor ki vesselam La akra Diyor ki Kanu yakiruna indel kabri bakaratan evşaten. La akrafil islam. İslam geldikten sonra artık ne yoktur diyor aleyhisselatü vesselam. Kabirlerde kurban yoktur. Kesilmez. Bunu Ebu Davud rivayet ediyor. Yani bir insan Allah için kalkıp Eyüp Sultan'a gitse, Allah için kurban kesse onun bu davranışı nedir arkadaşlar? Haramdır. Haramdır. Haram. Bunu iyi dikkat edin. Ama kalkıp da... ...kabre... ...sunulmak için... ...keserse... ...bu ne oluyor arkadaşlar? Bu şirk oluyor. Yani ben işte çocuğum sınavı kazanması için gideyim Eyüp Sultan'da... ...Eyüp Sultan'a keseyim... ...derse... ...çünkü kalpler öyle ki böyle yerlere çok kayabiliyor. Niyetler öyle ki... ...insan direkt ne yapabiliyor... O kabri kast, kast ederek biliyor. Bu da ne oldu arkadaşlar? Şirk oluyor. İkinci, tabii hadis-i aleyhisselatü Vesselam diyor ki, La اللّٰهُ مَنْ زَبَحَ لِغَيْرِ Yani Allah'tan başkası için kurban kesene Allah ne yapsın? Lanet etsin diyor. İslam dininin burada tevhide ne kadar önem verdiğini görüyorsunuz. Yani bir adam kalkıp Allah için dahi kurban kesmek istese, bir mezarlıkta. Onun kestiği kurban nedir arkadaşlar? Haramdır. İlim ehli diyor ki, şayet yani oradaki kesilen kurbanın yenmesi diyorlar. Ee, yani haram olabilir. Yahut en az derecesiyle mekruhtur. Ama kurban orada yatan için kesiliyorsa, şirk olarak yapılıyorsa bu, orada kesilen ne bulamaz. Kesinlikle yenmez. İkinci Kabirlerde yapılması haram olan husus. <gülüyor> Kabre ne yapmak? Kabrin içinden çıkanın dışında toprak koyarak kabri yükseltmek. Yani sen kabri kazınca, adamı da gömünce oraya çıkan toprağa koyduğun zaman zaten kabir ne oluyor? Yerden bir karış yüksek oluyor. Bu caiz, bununla yetinebilirsin. Ama bunun dışından toprakları toplayıp böyle kabri yükseltirsen bu da haram olmuş oluyor. Talyuha bil kilsi ne yapmak? Kabrin kenarını, sağını, solunu e, kireçle ona benzer boyayla ne yapmak? Boyamak. Mermerle -mer. Mer tabi minbab evle. El kitabetu aleyha. Kabre yazılar yazmak. Falan cana ruhuna fatiha. Merhum. Şu tarihte öldü, şu tarihte doğdu. Az sonra gelecek. Kişinin adı yazılabilir mi, yazılamaz mı? yani Bunda şey var. Biraz kolaylık var. Yani şu şartla kolaylık var. Diyelim ki mezarlık çok karışık bir mezarlık. Taş koyulduğu takdirde mezarın başına e, kaybedeceğini mezarı tanıyamayacağını düşünüyorsan diyor ki ilmehli şekal onu zikrediyor. Ne yapabilirsin? Bir isim yazabilirsin. Çakır çorluk. Tamam, mezarın üstüne. Ama kalkıp da huval baki baki olan odur Ondan sonra ruhuna El Fatiha İşte dünyada güzel yaşadı güzel öldü Gibi şeyler ne yapamazsın Yazamazsın bu da haramdır Elbina ve aleyha kabirler üzerine ne yapmak Mermer Yapmak duvar örmek Çevresini mermerle çevirmek Ve inanın arkadaşlar bu konuyla alakalı Hanefe meselesi alimleri Şafi mezhebinin alimleri, Hanbeli mezhebinin alimleri, diğer mezheplerin aliminin sözleri çok açık, çok net. Yani bu memleketteki insanlar bunları nasıl okumuyor? Ya da nasıl görmüyor? Hayret. Vel-qu'ud <gülüyor> 'aleyha ne yapmak? Kabirlere oturmak, kabirlerin üzerine ne yapmak, ee, oturmak. Bu da nedir? Haramdır. Mesela İmam Muhammed Hanefi mezhebinin Söz sahibi sahip olan alimlerinden, imamlarından, Al-Athar adlı kitabında diyor ki, Ahbar Ana Abu Hanife, An Hamad, An İbrahim, "Kan, yuqal irfagul kabrha, hatta irfag anu kabrun, fa la yuta." "Kana Muhammad, fabihi naxud, vla nara an yuzad ala ma khrajan minhu, an ma Diyor ki, kabrlerin diyor. Yerden yükseltilmesi konusunda bir beis görmüyoruz. Yani tabii ne kadar yükseltilebilir? Ha, bir karış. Niye? Çünkü kabir yerle bir yapılırsa, dümrüz yapılırsa diyor ne olabilir? Üstüne basılabilir. Hatta diyor kabirden çıkanın dışında bir miktar daha üstüne eklenmesinde de bir beis görmüyoruz diyor. İmam Muhammed. Ancak diyor kabrin diyor kireçle yahut da herhangi bir çimen toylan, sıvalanması yani bina yapılmasını yahut diyor kabrin yanına bir mescit yapılmasını yahut oraya bir şey yapılmasını kabre yazı yazılmasını ne yapıyoruz diyor kerih görüyoruz. Tabi mutakaddiminin kerih ifadesi haram, tahrimen mekruh diyor. Bu da diyor Hanefi bu Hanife'nin neyidir? Görüşüdür diyor. Bakın Hanefi halimleri diyor ki kabre ne yapılamaz? Yazı yazılamaz. Kabre bina yapılamaz. Yani bu toplumdaki insanlar Hanefi olduğunu söylüyorlar ama hani onlara nerede uyuyorlar? Maalesef. Evet. Ee, aynı şekilde burada ilim ehlinden Şevkâninin çok güzel bir sözü var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki: "Vemin refel quburü dahili, hadis, duhulan, avulvian, al qubabu al mashahidul m'amura tola al Peygamber Aleyhisselat Vesselam'ın kabirlerin üzerine bina yapmayı yasakladığı hadisine, o mezarların üzerine kubbeler yapmak, türbeler yapmak minba bir evle hayli hayli girer. O bu hadisler onları diyor hayli hayli kapsar." Yani sen kabrin yanına hafif bir duvar örmek, kabrin yanını çimento ile örmenin yasaklandığı hadislerde, kireçle, bina yapılması yasaklandığı hadislerde, o kabrin üzerine türbe yapmak hayli hayli ne yapılmıştır? Yasaklanmıştır diyor Şevkân-ı Rahman Ve eyden huva min ittikâdil kubûrî mesacid. Ve diyor, türbe yapılması, o kabrin üzerine türbe yapılması, o, o tür, türbenin mescit edinmesi sayılmaktadır. Çünkü insanlar geliyor oraya ibadet maksadıyla değil mi? Kur'an okuyorlar. İlin içinde türbelere dolaşın. Almış anne Yaasin'e tebrik okudu. Namaz kılan bile var. Vakatle anennebi sallallahu aleyhi ve sellem faile Peygamber Aleyhisselam bunu yapanlara ne yapmıştır? Bunları yapanlara <gülüyor> la'net etmiştir. Ve kem kad nese an teşdid ebniyet al-qubur ve tahsinha min mafasid يبكي لها الاسلام. Bu diyor kabirlerin üzerine türbe yapmanın bir sonucu olarak o kadar çok fesat, o kadar çok şirk. Yayılmıştır ki İslam bunu İslam buna ağlamaktadır diyor. İslam dini buna gözyaşı dökmektedir diyor yani. منها اعتقاد الجهلۃ لاعتقاد الكفار الاصنام. Nedir bu türbeler yapılan türbelerin çıkarmış olduğu yanlışlar? Diyor ki Mekkeli müşriklerin putlarına inandıkları itikatların aynısı bu türbelerde de ne yapmaya başlandı? Yapılmaya başlandı. Allah ve bu kabirde bu türbede tanılar fayda vermeye ve zarar def etmeye Kadir olduğuna inanıldı fecea maksadan littalabi kadar il hava iç ve insanlar diyor bu türbeleri gidip ihtiyaçlarını gidermek ihtiyaçlarını sunmak için bir yer tayin ettiler aynı şekilde diyor başlarına gelen ihtiyaçlarını gidermeler için buraya sığındılar buralara diyor yolculuğa çıktılar. hal. Bakın sanki günümüzden bahsediyor. İnsanlar tamamen uzaklardan kalkıp otobüslerle benim Eyüp Sultan'a geliyorlar. Ve temessehu duvarlarına süründüler. Ve su oradan medet umdular diyor. Ve bir cümle sonuç olarak bu türbelere gidip, türbelere tutunan, türbelerde ibadet edenler diyor. Aynı Mekke'li müşteri yaptığı ibadetlerin aynısını ne yaptılar yaptılar hiçbir şeyi terk etmediler. Onlar ne yaptılarsa kabirlerde, türbelerde bunların aynısını yaptılar. Feinna lillahi ve inna ileyhi raciun diyor inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu <gülüyor> bu kadar çirkin bu kadar Allah'ın sevmediği bu günahlar işlenirken bu türbelerde bu mezarlarda diyor. La najidu men yaghdabu lillah. Allah için Allah adına gazap eden, bu yüzden göremiyoruz maalesef diyor. Ve yagaru hamiyeten lid-din el-hanif. Hanif olan din adına kıskançlık duyan, tevhidi kıskanan, tevhidi arzulayan, tevhidi korumak isteyen gayretli insanlar göremiyoruz diyor Şevkani. Ne diyor alimle ilim talebesi? Ne diyor emir, ne bakan, ne kral? Diyor ki bunları gördüğümüz zaman insan diyor üzülüyor. Maalesef diyor şeyh adına falanca velinin adına yemin eden insanlar da diyor bu çağda görüyoruz. İşte bununla alakalı hüznünü, bununla alakalı üzüntüsünü ne yapıyor? Şevkani bundan 200 yıl önce yaklaşık olarak bizlere naklediyor. Evet. Kabe'lerin üzerine oturmanın da haram olduğunu söyledik. E bu rivayeti var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Lenez ahadukum ala cemretin fe tahriqa thiyabahu fe takhrusu ila jildi khayrun min an neljiza." Ama Sizlerden birisi, ateş, sizlerden birisinin ateşe oturması, ateşe oturması, ve oturmuş olduğu o ateşin elbisesini yakarak derisine yapışması, bir kabrin üzerine yapışmasından daha hayırlıdır. Diyor. Hadis sahih Müslim'de. Yani görüyor musunuz arkadaşlar? Bir kabrin üzerine oturmak ne kadar büyük bir günah. Evet. bununla alakalı birçok hadisler var. Bu hadisler bize kabirlerin üzerine oturmanın haram olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Evet, burada kalalım. Önümüzdeki hafta kabirlere doğru namaz kılmak. Kabirlere yönelerek namaz kılmaya geçeceğiz. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente esnaf ve kula